Bunlarsa önceden de söylediğim gibi çifte kaynaklı, çekiçle dövülmüş gibi sudan çok daha ağır bir nesnedir. Bunu suya attınız mı kurşun gibi batıverir. Ama kafanın öbür yanlarının henüz kopmayışı ayrıca çabuk batmasına engel oluyordu. Onun için ağır ağır battı. Bu da Kuye ebelik işini ustaca ve çarçabuk yapabilmesini sağladı. Evet bu doğum oldu. Bu tam bir doğum. Taştego bu başın içinde ölseydi yaman bir ölüm olacaktı bu. En ince, en beyaz, en güzel isperme çetin içinde boğulacaktı. Tabutu ve mezarı balinanın gizli iç odasında tapınakların en kutsalında olacaktı. Ölümün bundan daha tatlısı olsa olsa yolu bal arayıcısının ölümü olsa gerek. Bu adam bir ağacın kovuğunda bal ararken balı öyle bolundan bulmuş ki üstüne eğileyim derken batı vermiş içine. Böylece güzel kokular içinde mumyalanarak pek hoş bir biçimde ölmüş. Nice insanlarda Platon'un bal yapan kafasına düşüp böyle tatlı tatlı ölmediler mi? Bu deniz canavarının yüzündeki çizgileri inceleyin. Kafasındaki çıkıntılara elinizle dokunun. Fizyonomist ve frenolojistler yani yüz ve kafa bilginlerinden hiçbiri bu işi yapmamıştır şimdiye dek. Labater'in Cebeli kayasındaki kırışıkları incelemeye ya da galin bir merdivenle çıkıp Pentheo'nun kubbesini ellemeye kalkması nedenli saçma bir iş olursa bunu yapmak da o denli saçma bir iş olurdu. Bununla beraber ünlü kitabında Labater sadece değişik insan yüzlerini ele almakla kalmaz, atların, kuşların, yılanların ve balıkların yüzlerini de yakından inceler. Bu yüzlerde gördüğü ifade ayrılıkları üzerinde teker teker durur. Galle, çömezi, şüpur zaimda, insandan başka varlıkların frenolojik özellikleri, yani kafa özellikleri üzerine düşünceler ileri sürmekten geri kalmazlar. Yetkili olmasam bile neden ben de bu iki yarı bilimi balinaya uygulamakta öncülük etmeyeyim? Her şeyi denemek ister ve elimden geleni yaparım ben. Yüzü inceleyen fizyonomi bilimi açısından ispermeçet balinası olmayacak bir yaratıktır. Burun diyebileceğimiz bir şey yoktur. Tüm yüzlerde burnun ortada, en göze batan yerde olduğuna, belki de yüz ifadesini en değiştiren ve etkileyen şey olduğuna göre, balinadaki burun yokluğunun deniz canavarının görünüşü bakımından büyük bir önemi olsa gerek. Çünkü bir kubbe, bir anıt, bir çan kulesi ya da başka çeşit bir kule bir manzarayı tamamlamakta nedenli gerekli ise, bir yüz de ancak burnun yüksek ve oymalı kulesi sayesinde biçimli olabilir. Pheidas'ın mermerden yaptığı Zeus heykelinin burnunu kırın ne berbat bir şey kalır geriye bununla beraber deniz canavarının öyle heybetli bir boyu posu var ki tüm beden ölçüleri öylesine haşmetli ki Zeus heykelini çirkinleştiren eksiklik onda hiç de kusur sayılmaz hatta bu burun eksikliği heybetini artırır bile balina da bir burun saygısızca bir şey olurdu Küçük sandalınızla bu kocaman kafanın çevresinde bir yüz bilimi gezisi yaparken tutup onun burnunu çimdikleyebileceğinizi düşünerek küçük göremezsiniz balinayı. Oysa tahtlarına oturmuş en güçlü kralları bile görünce böyle küstahça bir düşünce aklımızdan geçi verir ikide birde. İspermeçet balinasının bir bakıma belki de en haşmetli görünüşü karşıdan yüzüne bakıldığı zamanki görünüşüdür. İşte yüceliğine diyecek yoktur o zaman. Güzel bir insan alnı, sabah sabah ağaran tan yeri gibidir. Sessiz çayırlardaki boğanın kırışık alnında bir görkem vardır. Dağ geçitlerinde ağır topları iten filin alnı haşmetlidir. İnsanda olsun, hayvanda olsun, gizem dolu olan alın, Alman imparatorlarının fermanlarının altına bastıkları büyük altın mühre benzer. Bu mühürde şöyle bir anlam vardır. Bu fermanı ben yazdım, bugün. Ama yaratıkların çoğunda, hatta insanda bile alın, ait dağlarında karlar arasındaki bir toprak şeridinden pek farksız değildir. Shakespeare'in ya da Melankotunki gibi alınlara binde bir rastlanır. Bu alınlar öyle yüksekten başlar ve öylesine aşağılara iner ki, o adamların gözleri suları yükselip alçalmayan, hiçbir zaman tükenmeyen aydınlık dağ göllerini andırır. Bu gözlerin üstündeki alın çizgilerinde adamların düşüncelerini su içmeye inen ceylanları gördüğünüz gibi kendi gözlerinizle görürsünüz ve dağ avcılarının geyik izlerinin ardından gittikleri gibi bu düşüncelerin ardından gidebilirsiniz. Başka hiçbir canlı varlıkla böylesine derinden duyamazsınız bunu. Bu yüzde belirli bir şeyi göremezsiniz. Belirli hiçbir çizgi yoktur ortada. Ne burun, ne göz, ne kulak, ne ağız. Balinanın yüzü diye bir şey yoktur aslında. Gökyüzü gibi engin bir alnı vardır yalnız. Çözülmez bilmecelerle dolu, kırış kırış bir alın. Bu alın gemiler, sandallar ve insanlar için sessiz bir bela gibi çatılmış durur. Yandan bakılınca da yüceliyle insanı daha az ezmekle beraber yine de fazla bir şey yitirmez bu eşsiz alın. Üstelik de balinaya profilden bakınca alnın ortasında Lavater'in insanda deha damgası dediği yarım ay biçiminde yanlamasına çöküntü açıkça görülür. O da ne? İspermeçet balinasında dehanın ne işi var diyeceksiniz. İspermeçet balinasının kitap yazmışlığı, söyle vermişliği var mı hiç? Hayır yok. Kendini kanıtlamak için hiçbir şey yapmamasıyla ortaya çıkar onun büyük dehası. Balinanın dehası, ehramlar gibi sessiz olmasıyla da kendini anlatır. Bu da şunu anımsatıyor bana. Eski doğulular, büyük ispermeçet balinasını bilselerdi, büyülere inanan çocuksu düşünceleriyle tanrılaştırırlardı bu deniz canavarını. Nil'deki timsahı, dilsiz diye tanrılaştırdıkları gibi. İspermeçet balinasının da dili yoktur. Daha doğrusu bu dil öyle küçüktür ki, neredeyse görülmez. Günün birinde çok bilgili ve şair bir ulus eski zamanların sevinçli bahar tanrılarını tanır ve şimdi bir tek varlığın tekelinde olan gökyüzünde bomboş olan tepelerde onlara eski yerlerini verirse o zaman büyük ispermeçet balinasının Zeus'un tahtına yerleşeceğinden tüm öteki tanrılara üstün çıkacağından hiç kuşkulanmayın. Champollion granitler üstündeki kırış kırış hiyerologrifleri çözdü. Ama her insanın ve her varlığın yüzündeki Mısır hiyerogliflerini çözecek bir Champollion çıkmadı henüz. Fizyonomi denilen bilim kolu, insanoğlunun tüm öteki bilimleri gibi gelip geçici bir masaldır. 30 dilde kitap okuyabilen Sir William Jones, en basit bir köylünün yüzündeki derin ve ince anlamları okuyamıyor da ben İsmail bu bilgisizliğimle Ispermechetpalinası'nın korkunç anlamındaki keldenice yazıları mı okuyacağım? Ben bu alnı sizin önünüze koyuyorum sadece. Okuyabilirseniz okuyunuz. Yüz bilimi bakımından ispermeçet balinası bir isfenksse, kafa bilimi bakımından beyni dörtgene indirgenemeyen geometrik bir çember gibidir. Tam gelişmiş bir balinada kafatası en azından 20 ayak uzunluğundadır. Alt çene çıkarılacak olursa bu kafatasının yandan görünüşü düz bir temel üstünde oturan hafifçe eğik düzlemdedir. Ama önceden de söylediğim gibi, balina canlıyken bu eğik düzlem üstündeki et ve ispermeçet yağ yığını yüzünden şişip neredeyse dört köşe olur. Kafanın üst ucunda et ve yağ yığını tutmak için bir çeşit krater vardır. Bu kraterin dibinde uzunluğu ve derinliği 15-20 santimetreyi geçmeyen bir delikte deniz canavarının olsa olsa bir yumruk büyüklüğündeki beyni vardır. Demek ki bu beyin alında bulunması gereken yerden hiç olmazsa 20 ayak uzaktadır ve kubek'in geniş surları arkasında gizlenen iç kaleye benzer. Bu beyin kıymetli bir kutu gibi balinanın kafasının içinde öyle bir gizlenmiştir ki tanıdığım kimi balıkçılar kafasında taşıdığı ve görünüşte beyne benzeyen ispermeçet yağı deposu dışında balinanın bir beyni olduğuna hiç inanmazlar. Garip garip kıvrımları, çizgileri ve boğumlarıyla bu ispermeçet yığını bir beyin olarak balinanın heybetine daha çok yakışır onlara göre. Bu balıkçılar aklın gizemli yurdu sayarlar orasını. Şimdi açıkça anlaşılıyor ki canlıyken kafa bilimi bakımından bu deniz canavarının başı insanı tamamıyla aldatan bir şeydir. Gerçek beynin en küçük bir izini bile göremezsiniz orada. Balina tüm güçlü varlıklar gibi dünyanın kaba bakışlarından kendini saklar gibidir. Kafatasından ispermeçet yığınlarını boşaltıp da bu kafatasına arkadan baktınız mı aynı açıdan görülen bir insan başına ne kadar benzediğine şaşarsınız o kadar ki bu kafatasını tersine çevirip ve küçülterek insan ölçüsüne indirip insan kafataslarıyla dolu bir tepsiye koyarsanız bir balinanın kafatasını bir insanınkinden ayırt edemezsiniz. Kafanın tepesine yakın çukurları görünce frenolojistlerin bir deyimini kullanarak bu adam hiç de kendini beğenmişlerden değilmiş diye düşünürsünüz. Hem bunu hem de kafanın akla sığmayan büyüklüğünü hesaba katınca en yüce gücün tam anlamı üstüne ayrıca hoş olmamakla beraber çok doğru bir fikir edinmiş olursunuz. Balina beyni boynun küçüklüğü yüzünden hiçbir şeye benzemiyor derseniz size başka bir önerim var benim. Herhangi dört ayaklı bir hayvanın bel kemiğine dikkatle bakarsanız, bir ipe geçirilmiş boncuklar gibi sıralanan omurların küçücük kafataslarına benzediğini görürsünüz. Omurların gelişmemiş birer kafatası olduğu görüşünü Almanlar ileri sürmüştür. Ama bu garip benzerliği Almanlardan da önce görenler olmuştur, bana kalırsa. Günün birinde yabancı bir dostum öldürdüğü düşmanının iskeletinde bunu bana da göstermişti. Kendi sandalının sivri burnuna, düşmanın bel kemiğiyle bir çeşit kabartma yapmaya uğraşıyordu o sırada. Bana kalırsa, kafa bilimi üstüne çalışanlar, araştırmalarını beyincikten omur kadar uzatmamakla çok önemli bir noktayı safsaklamışlardır. Çünkü bence bir insanın ahlakı bir hayla anlaşılır bel kemiğinden. Kim olursanız olun, kafa tasınızı değil, bel kemiğinizi yoklamak isterim. Cılız bir bel kemiği hiçbir zaman büyük ve soylu bir ruhu ayakta tutamaz. Benim dünyaya açtığım bayrağın sağlam ve sarsılmaz direğidir belkemiyim övünürüm onunla Kafa bilimi açısından ispermeçet balinasının bel kemiğini gözden geçirelim Kafatası boşluğu beynin ilk omuruna bağlıdır. Omuriliği borusunun başlangıcı olan bu omur, altı parmak genişliğinde ve sekiz parmak yüksekliğindedir. Tabanı yukarıda bir üçgen biçimini alır. Omuriliği borusu öteki omurların arasından geçtikçe daralır ama daraldığı için sağlamlığını yitirmez. İşte doğrudan doğruya beyne bağlanan bu boru beyindeki omuriliği denilen garip ve lifli nesle ile doludur. Bundan başka omuriliği kafatasından çıktıktan sonra hemen daralmaz. Genişliği uzun süre beyninkinden aşağı kalmaz. Durum böyle olunca balinanın bel kemiğini kafa bilimi açısından ele almak ve incelemek akla aykırı mıdır? Çünkü bu açıdan bakılınca balina beyninin insanı hayretler içinde bırakan küçüklüğü, omuriliğin eşsiz büyüklüğü sayesinde bol bol giderilmiş olur. Ama biz bu görüşleri kafa bilimiyle uğraşanlara bırakalım. Şimdilik bel kemiği kuramını ispermeçet balinasının hörgücü bakımından ele almak istiyorum. Aldanmıyorsam bu yüce hörgüç en iri omurlardan biri üstünde, yüksek ve onun bir çeşit dış kalıbı gibidir. Bulunduğu yeri düşünerek bu yüksek hörgüce ispermeçet balinasının dayanma gücü ve yılmazlık merkezi diyebilirim. Bu büyük canavarın ne yılmaz bir yaratık olduğunu da pek yakında göreceksiniz. Günün birinde bir balina gemisine rastladık. Adı Jankfrau, kaptanı Derik de Der, geldiği yer Bremen. Eskiden Hollandalılarla birlikte dünyanın en büyük balinacıları olan Almanlar, şimdi dünyanın en önemsizleri arasındadırlar. Ama binde bir Pasifik Okyanusu'nun birbirinden çok uzak bölgelerinde, şurada burada bayraklarına rastlayabilirsiniz yine de. Kim bilir neden, Youngfrau bize saygılarını sunmaya can atıyordu. Daha Pekuot'un çok uzaklarındayken durdu, denize sandal indirdi. Bize doğru gelen kaptan sabırsızlıklar içinde sandalın kıçında duracağına burnunda duruyordu.